Ba 94 94.9 açık radyodasınız. Günün ve Güncel Edebiyatında bugün Teknik Masada Barış Demirhal ile birlikteyiz ve konuğumuz Robert Koptaş Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Robert Koptaş aslında eski bir Açık Radyo programcısı. Doğru, evet. <gülüyor> Bugün burada konuk olarak bulunuyorum ama konuk olarak da çok bulunmuşsunuzdur herhalde sadece Bulun, programcı mi, biraz olarak. Biraz gerçekten kendimi ev sahibi gibi hissediyorum. Ne ben güzel. <gülüyor> radyo'yu çok seviyorum, radyoculuğu çok seviyorum. <gülüyor> Stüdyonun içinde olmayı çok seviyorum. Dolayısıyla böyle ev, evde gideyim yani. <gülüyor> ne güzel. Bugün aslında çok özel bir kitabı konuşacağız. Aragüler'in Babil'den Sonra Yaşayacağız kitabını. Aragüler'in Güler'in... Hikayeleri ve fotoğraflarıyla bir araya getirilmiş özel bir kitap bu. Ve Beaumonti Adada'da Aragüler Müzesi'nin açılışıyla birlikte yayınlanan bir e, kitap oldu. E, müzeyi de görmediyseniz buradan kesinlikle en kısa sürede ziyaret etmenizi de evet, e, tavsiye e, ederiz. Tarihini tam hatırlamıyorum ama Kasım ayında bir noktada bitmiyor. Bitiyor. Evet. aslında az zaman kaldı. Evet çok az zaman kaldı. Ee, bu kitabın e, serüveni nedir? Ben biraz onu merak ediyorum Hı -hı. aslında. E, yani böyle bir kitap yapmaya sizi iten şey ne oldu evet. öncelikle? Ama bu aslında daha önce yayınladığımız bir kitabın e, yeni, büyütülmüş, güzelleşmiş Hı -hı. E, versiyonu. E, hikayenin başlangıcı 1950'lere hatta 40'lara kadar gidiyor. Yani Aragüler 28 doğumlu. 20'li yaşlarından itibaren Ermenice gazetelerde, Jamanak'ta, Marmara'da o zaman Mıkhteryan Okulu'ndan Yetişenler Derneği'nin e, yayını olan, edebi bir dergi olan Sanda, öğrenci demek. E, yazılar yazıyor, öyküler Hı. yazıyor, röportajlar yapıyor. Hatta bizim daha önce yayınladığımız Kumkapı Ermeni Balıkçıları da onun ilk gazetecilik işi. Evet. E, yani arkadaşı Ozin yanına e, daha sonra Kennedy Caddesi'nin sahil yoluna kurban gidecek o zamanki e, balıkçı köylerine. E, gidip şey. daha sonra Yaşar Kemal'le falan yapacağı türden bir şeyin aslında ilk evet. öncülü olan bir çalışma Hı -hı. olarak gidiyor oradaki balıkçı reisleriyle ki onlar da Ermeni Hı -hı. E, yani öyle bir yüzlerce yıllık bir yerleşmiş e, bir kültür var. Onlarla röportajlar yapıyor, fotoğraf çekiyor. E, onlar yayınlanıyor. Sonra da öyküler yazıyor. Yani Ara Ermenice ile Ermenice basınla e, o dönemde güçlü bir bağ olduğunu anlıyoruz. E, bu öyküler de onun o zaman 55'lere kadar, 57'lere kadar e, yazdı genç aslında e, bayağı evet, aynen bayağı genç e, yazdı Ermenci dergilerde yayınlanmış olan öyküler biz bu öyküleri biz derken Aras Yayıncılık bu öyküleri e, 1995'te Ermenci olarak bir kitap haline getirdi Ara Güler'le birlikte çalışarak onun arşivinden aslında toplayarak o öyküleri çünkü aslında iyi de bir arşivci dosyalıyor her şeyi saklıyor Kendine göre bir taslim sistemi var. Hmm. Başkaları çok anlamasa da o anlıyor. Öyle mi? Evet. <gülüyor> Ama bence başkaları da anlasın artık. <gülüyor> i̇şte Aragüler Vakfı o işi yapıyor şu anda. Güzel, yani her şeyi hem daha farklı bir taslim sistemine oturtuyorlar hmm. hem de dijitalize ediyorlar ve saklayacaklar. O anlamda çok da, da önemli bir iş yapılıyor orada. Dolayısıyla 95'te Ermenici olarak Verç bir de Avrink adıyla bir öykü derlemesi olarak yayınlanıyor Aras Yayıncılık tarafından. Arasında üçüncü kitabı yanılmıyorsam. Bir yıl sonra da Sirvart Malhasyan çevirisiyle Babil'den sonra Yaşayacağız adıyla Türkçe ile yayınlanıyor. O dönem hatırlıyorum yani bazı gazete yazıları eleştiri yazıları Virgül'de kitap dergilerinde görüldü okundu ama daha sonra da biraz kenarda da kaldı. Yani Ara Güler'in öykücü yönü evet. o anlamda Çok... biraz unutulmuş bir şey olarak duruyordu. Kitap yanılmıyorsam iki baskı yapmıştı. Ve uzun süredir de baskısı yoktu. Biz esasen Fransa'da yayınlanan bir kitaptan ilham alarak ki parantez yayınları var bizim dostlarımız. Onlar da Fransa'da Aras'ın yaptığına benzer bir şey yapıyorlar. Ermenci edebiyatı Fransızca'ya çeviriyorlar ve aynı zamanda da Ermenci kitapta yayınlıyorlar. Çok da şık güzel kitaplar yayınlıyorlar. Onlar bizden o kitabı alıp Fransızca'ya çevirmişlerdi ve fotoğraflarla basmışlardı. Hı hı. Biz o fikir, fikirden ilham alıp onlarınkinden biraz daha güzel kitap yap, hmm, bir kitap ne güzel. yapmış olduk. <gülüyor> Farklı fotoğraflar seçtik. İşte böyle baskısına falan çok özendik. Evet çok güzel ee, bir baskı. Tasarımına Gerçekten. özendik. Tasarım da çok güzel. Ee, şey çok zevkliydi. Yazı yani, karakteri de evet, kullanılan. Şey çok zevkliydi yani. Önce çok korkutucuydu onu söyleyeyim. Ben çalıştım editor olarak. Hı hı. Yani öykülerle fotoğrafları eşleştirmek başta bir korkuttu. Evet ben Çünkü de onu soracaktım yani zaten. Öykü, öyküler belli ama sonsuz bir fotoğraf arşivi içinde ne bulabilir ne bulabilirim ne olabilir falan diye aslında biraz böyle karın ağrısı çektim. Hı hı. Ama sonra şeyi fark ettim o, o çok özgürleştirici ve kolaylaştırıcı oldu yani. Ara Güler o yaşında, 20'li yaşlarında, öykülerinde aşağı yukarı hangi temaları ele aldıysa, antenleri neye açıksa sonraki yıllarda fotoğraflarında da onun peşinden gitmiş. Yani evet. işte meyhaneler, İstanbul'un gece hayatı, İstanbul'un emekçi sınıfı, İstanbul'un kenar mahalleleri, yalnız insanlar, biraz hayattan kopuk insanlar Hı -hı. vesaire... Öykülerde de zaten bu temalar var. Ee, fotoğraflarda da ço çokça bunlardan var. Evet. Ee, dolayısıyla o tema paralelliğini yakalayınca, onun ana izleklerini bulunca e, baya bir şey oldum, baya bir ferahladım. Ondan sonra seçmekte daha kolay ve daha zevkli hale geldi. Zaten okurken şeyi görüyorsunuz gerçekten e, tam da metinlerin ortasına giren fotoğraflar insanlara yeni öyküler anlatmaya başlıyorlar. Ben mesela okurken şey oldum hani böyle bir geçemedim fotoğrafları hikayelerin arasında. Evet, ama, bu onlar, amaçlanan şey olmuş. Evet demek ki. yani o yüzden yani bu yani iki ayrı anlatı şeklinin... E, Farklı olarak nasıl bir araya bir arada durabileceğinin iyi bir örneği de olmuş. O açıdan hani bunu sadece bir e, Ara öyküleri kitap olarak değil. Bence e, ne bileyim bir e, iş bir estetik. Ee, olarak da önemli e, Olduğunu düşünüyorum ben gerçekten Çünkü dediğiniz şey çok doğru Bu fotoğrafların burada yer alması Evet bir sorun başta ama sonradan Bu şekilde yerleştirilmiş olması da Sanırım bu da editörün becerisi Teşekkürler <gülüyor> o o yüzden... şu, şu Son bir buçuk dakikada bayağı beni mutlu eden şeyler <gülüyor> Duymuş oldum. Yok yok bu gerçekten bence de Mesela okurken ben de o şeyi demiş düşünmüştüm ha, Acaba nasıl oldu hani fotoğraflar da ...içinde olması yer alır mı diye ama gerçekten çok şey ve sadece bu mesela şey de mümkün kılıyor... ...burada aslında okurlar yani dinleyicilerimize ve okurlara şeyi de söylemek lazım... Ee, ...kitabı zenginleştirmenin yanı sıra kitabı birden farklı şekilde okumayı da mümkün kılar bir şey... ...sadece fotoğrafları da okuyabiliyorsunuz burada o anlamda o da bence çok iyi... Şimdi ilk hikayemiz garip bir yılbaşı hikayesi. Bir, bir şey söyleyeyim mi? Yani bur, burada yani biraz önce söylediğime Hı. devam ve sizin Sizinkine, sizin söylediğinize katkı olarak. Ee, burada işi biraz da gerçekten çok riskli bir şeydi bu arada. Tabii yani tabii çok, çok riskli. Kesinlikle. Bir fotoğrafla eşleştireceksiniz. Bütün o soyut dünyayı yıkacaksınız. Evet. Orada başka bir şey kuracaksınız. Ve onun ne Hı. olduğu hakikaten böyle biraz fazla bir, bir, bir rol üstlenmek gibi evet. bir taraftan. Ee, ama dediğim gibi kolaylaştıran bir şey oldu. Ee, çeken gözle yazan, yazan göz. Yazan elde miyim? Evet yazan göz. Yani evet, gerçekten aracılığa bir göz olarak Kesinlikle var oluyor. Gibi. Öykülerine baktığınız zaman da çok sinematografik, çok fotoğrafik. Ee, yani orada neredeyse aynı insan farklı me medyumları kullanarak aynı şeyi hep işliyor gibi bir durum var. Ee, galiba yani bilmiyorum umarım diyeyim o damarı yakalayabilmiş olduk. Yani o evet. e, kitabın e, o büyük sorununu çözmüş ve Çözdüğü noktada da onu iyi bir noktaya oturtmuş oldu diye dediğim gibi umuyorum. Siz de o fikri paylaşıyorsunuz, çok seviniyorum. Ama mesela şey merak ediyorum şimdi. Ee, mesela Aragüler kendisi bu fotoğrafları gördüğünde herhangi bir e, yani öneride bulundu mu? Ya da sonrasında kendisinin bir eleştirisi oldu mu? Evet. <gülüyor> Beğendi, ee, onu biliyorum. Ee, galiba şöyle bir şansımız oldu ama. Hı hı. Hani tabii ki birlikte çalışsaydık da o da bir şanstır ama bir, aynı zamanda bir zorluktur. E, Ara Güler'le Tabii. çalışmak, Öyle Öyle böyle bir eşle, eşleşme yapmak. E, yaşının ilerlemesi orada e, ferahlatıcı bir şey oldu. Yani biz birlikte çalışmadık Hı -hı. E, bu kitap için. Biliyordu e, ve biz özgürdük. E, ne istersek onu yaptık. Yani kitabı görmedi, yayınlanan basılana kadar görmedi. E, bu da yine aynı zamanda dediğim gibi bir riskti. E, ama bir yandan çok rahatlatıcı bir şeydi. Yani ben e, yayın evindeki arkadaşlarımla desteğiyle, onların da önerisiyle çok özgür çalıştım. İşte Aragüler Vakfı'ndaki arkadaşlar da sağ olsunlar orada şu ana kadar tasnif edilmiş ne varsa dijitalize edilmiş ne varsa onu bizim kullanımımıza sundular. Orada da bir özgürlük söz konusu oldu. Dolayısıyla yani seçmekte, oynamakta, değiştirmekte, eşleştirmekte falan tamamen kendi inisiyatifimizi kullandık. Hı -hı. Ortaya çıkan Sonuç bizim sorumluluğumuzdur yani gidelim, Burada <gülüyor> çok az sayı var <gülüyor> Ona bir şey söylemiyoruz diyorsunuz Peki bu ne kadar sürdü Biraz onu da aslında konuşalım Yani Böyle bir şey yapmak Hı -hı. Hani Ne kadar özgür olursanız olun ne, ne kadar sürdü Yani Yani fikir aslında bayağı şey Fikri Fikri inceltmek Fikrin etrafında dönüp durmak birkaç sene sürdü Hani böyle bir şey yapalım mı Hatta yani bu yapılmalı mı işte biraz önce dediğim sorunsal evet. bağlamında ya yani bu iyi mi kötü mü e, bayağı düşündük. hani Sürekli değil tabii ki ama e, yazı işleri toplantılarında her dönem her mevsim bunu yapacak mıyız nasıl yapacağız diye bayağı dövdük bu fikri aslında. Masaya yatırdık birkaç defa kaldırdık tekrar yatırdık. E, çalışması çok uzun sürmedi çünkü basılmış bir kitapta öyle bir kolaylık var yani çevirisi yapılmıştı. E, Nazım Dikbaş İngilizce çevirdi bu arada onu da söylemek lazım. Hı -hı. Biz bu kitabı yani zamanında Ermenice sonra Türkçe olarak yayınlamıştık. Babil'den sonra yaşayacağız şimdiki haliyle üç dilde olarak farklı ciltler olarak eş zamanlı olarak yayınlandı. Yani Almanca orijinali e, yayınladık. E, Türkçe çevirisini yayınladık. Sirvatman Malhasyan çevirisiyle. E, Nazım ilk başta Türkçe çevirisinin e, İngilizce çevirisini yaptı. E, Dolayısıyla 3 cildi bir arada yayınladık. Nazım'ın çalışması epey sürdü. E, Hı -hı. Yaklaşık bir sene sürdü. Yani sürekli bununla uğraşmadı ama. E, Dolayısıyla bir sene orada çeviri üzerine var. Biz de 3-4 ay, son 3-4 ayda yoğun olarak Özellikle fotoğraf eşleştirmesi meselesinde kafa yorduk. Metni tekrar bir elden geçirdik. Evet. Sonra da üçünü birden tekrar okuduk. Yani yoğunlaştırmış olarak dört ay ama arkasında o dört ayın bir dört sene falan vardır mutlaka. Peki bunlar yani buraya alınırken Türkçe baskısı için konuşuyoruz. Evet o zaman yayınlandıkları halli, halleriyle mi yayınlan yani yer aldılar kitapta yoksa siz hani günümüz imlasına uyarlama hı hı. ya da işte anlaşılmama gibi yani tekrar bir elden geçti mi metinler öyle bir çalışma yaptınız ee, mı 96'daki çeviri o zamanın imla anlayışı bizim yayınevinin imla tercihleri yazım tercihleri ve dil tercihleri neyse ona göre yapılmıştı Hı hı. Sonrasında ufak tefek değişiklikler yaptık ama bunlar içeriksel şeyler değil daha teknik ayrıntı. Teknik, çok mi? fazla üç nokta kullanılmıştı. Noktalı hı hı. virgül vardı. Bazı cümleler çok bölünmüştü. Hani böyle çok derinlemesine bir redaksiyon olmadı ama üzerinden geçtik ve o günün... Çünkü 22 sene geçmiş onun üzerinden de o da değil az mi? bir süre değil. Türkçe'de böyle hızlı değişiyor hı hı. dönüşüyor. Ee, i̇çimize sinmeyen şeyler oldu. Dolayısıyla metni birkaç kere daha elden geçirdik aslında. Ben geçirdim, başka arkadaşlar çalıştılar. Hı -hı. Ben sonra tekrar üzerinden geçtim. Ee, dolayısıyla metinde farklılıklar var ama içeriksel farklılık değil bunlar. Anladım. Mesela şey vardı ya hani işte Tuncay Birkan'ın hazırladığı Refik Halit külliyatında o mesele e, hiç dokunmuyor imnaya. Refik Halit onu hangi dönemde yazdıysa o şekilde imnayı e, bırakıyor. Ben şeye baktım. Yeni İstanbul gazetesindeki bu... E, Yarışmaya gönderdiği garip Hı -hı. bir yılbaş yılbaşı gecesi mesela oradaki imla ile bu aynı değil. Hı -hı. Yani sonuçta 1950'deki imla da o 96'daki baskıda sanırım hani şey yapılmış tekrar bir e, gözden bu geçirilmiş. Bur buradaki fark biz Ermenice'den çevirtmiş olduk aslında. Yani e, Ermenice'yi asıl olarak kabul edip yeniden çevirtmiş olduk. Ha, e, yeni belki çevir ondan kaynaklanıyor. Orada arada farklı bir dil var yani Refik evet. farklı bir durum var. Evet evet. E, ondan kaynaklanıyor muhtemelen. Çünkü gerçi bu e, hikayeden ben de mesela ilk e, Yeni İstanbul gazetelerini tararken görmüştüm. Sonradan size de yazmıştım bu Pirsos dergisinde bir Hı -hı. benim öğrenci yüksek lisans tezi yaparken de orada Regüler'in hikayeleri olduğunu görmüştük. Bu garip bir yılbaşı gecesi takma isimle gönderiyor aslında Yeni İstanbul gazetesine ve orada bunun çeviri olup olmadığına dair hiçbir e, şey yok. Hani e, sonradan kendisi mi söyledi bunu mesela çevir ...birinin çevirdiğini ve o şekilde gönderdiğini... ...onu da bir tarihe not düşelim evet, buradan. E, e, o dönem ermence yazıyor. Yazdığı her şey ermence ve... E, ...bilmiyorum belki de Türkçesi, Türkçe imlası falan... ...o kadar güvenmediği bir şey miydi o zaman? E, Ermenice de daha güçlüymüş. Daha ermence dünyanın içindeymiş. Belli bir yaşa kadar. Ondan sonra da orayla bağını koparmış. E, ve bu sefer de Ermeniliği çok, çok kenarda kalan... Hı hı. Ermenciyi hiç kullanmadığı bir hayata doğru gitmiş Aragüler. Orada ilginç bir şey var. ilginç bir kırılma var. Belki de hani hı hı. bir seçim, bir tercih, belki psikolojik nedenleri olan, belki siyasi hatta nedenleri olan. Çünkü dediğim gibi evet, belli evet. bir yaşa kadar tabii, çok tabii. o İstanbul Ermeni Kültür hı hı. dünyasının çok içindeyken belli bir noktadan sonra elbette tanışıklıkları vesile aracılığıyla o temaslar devam ediyor ama bir daha hiç yazmıyor mesela. Evet mesela ben şeyi düşündüm yine hani böyle bir kitap hazırlanırken bu formatla birlikte hani biraz daha böyle bir e, bunları metinleri tarihselleştirmek bağlamında da işte ilk yayınlandıkları yerler, ilk halleri ve hani bu e, bunlarla ilgili daha böyle zengin dipnotlar hı hı. mesela kullanılıyor. ...kullanmak gerekir miydi? Tabii bu bendeki... ...biraz şey de olabilir. E, mesleki... ...deformasyon. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> Böyle bir edebiyat tarihi... <gülüyor> ...şey aynı gibi. <gülüyor> <meslebi yapıyoruz yani. gülüyor> ...bu anlamda bazı tübüzdükleri Ya mesela var. onu gerçekten çok düşündüm. Hani mesela işte bu... Hani hem bu şekilde olsaydı hem de Yeni İstanbul gazetesinde yayınlandığı haliyle Hı -hı. de bu kitapta yer alsaydı. Hı -hı. Çünkü oradaki şey de güzel aslında. Yani gazetenin şeyi de güzel. Mesela Pirsos'taki hali de çok güzeldi. Pirsos'un da çünkü bütün Bizans Pajı her şeyini Nuri İyem yapıyormuş. Burada, burada aslında şey çıkıyor ortaya. Pirsos'u ben sizden öğrendim. O evet. mailinizde sağ olun bizi haberdar ettiğiniz için gerçekten bilmiyorduk. Evet o da ilginç ee, şey aslında dolayısıyla gerçekten. Dolayısıyla böyle... İlginç bir ilişki hmm. ağı var evet. Yani Ara de merkezinde oldu ama sadece ona mahsus değildir muhtemelen. Hmm. Ermenice Bence basın, de. Türkçe basın, Rumca, Rumca basın. Yani bunlar arasında üç dilde yayınlanan öyküler. Evet. Ee, hani bunun mesela 1915 öncesi benzerlerini arıyoruz. Hani hmm. Ermenice yayınlanan sonra Türkçe yayınlanan şeyler var onların izlerini sürüyoruz. Belli ki bu alışkanlık ya da o zaman başlamış olan bazı şeyler... 40'lı 50'li yıllarda da devam etmiş. Yani onun ilginç bir örneği aslında Aragüler'in kendisi. Evet. Yani biraz şey gibi hani 19. yüzyılda hep konuşuyoruz ya Osmanlı'da da hani cemaatler arasındaki edebi alışveriş var mıydı yok muydu? Ama mesela yavaş yavaş o dönemler çalışılmaya başladığında işte Ermeni edebiyatı işte Ermenice edebiyat, Rumca edebiyat işte hatta Arapça edebiyat İbranice edebiyat bütün bunlar çalışıldığında yavaş yavaş cemaatler arasındaki ilişki de ortaya çıkıyor bence. Çünkü evet. hiç yokmuş gibi kabul ediyoruz ya biz. Doğru, doğru hiç yok gibi kabul ediliyor. Bazen de bunun tersi hani bazı hmm. Hmm, tekil örnekler de daha fazla bir şeymiş gibi de algılanabiliyor. Orada de bir mi? risk var hmm. bence. Öyle. Yani bilmiyorum yanlış. Doğru, olabilir. doğru söylüyorsunuz değil mi? Ama mesela benim de aklı ama hani bir yan bilgi olarak şey geldi bu ilişki bağlamında. E, Garbis Cancikyan ve Haygazun Kalusyan'ın iki genç Ermeni şair. E, Onlar yayınlandı da değil evet, mi? Evet onların yayınladığı Garip'ten bir sene sonra evet. yayınladıkları hmm. Balkıs kitabı var evet. mesela. Onlar da Ermeni garipler gibi. Yani hem Ermenice'de garip garipe yakın duran şiirler üretiyorlar. Ama e, işte Türkiye'li, İstanbullu, Ermeniler olarak Türkçe'de e, yazıyorlar. Orada da bir ilişki var. Zaten şöyle de söyleniyor mesela İstanbul Ermenci şiirinin Cumhuriyet döneminde en önemli ismi Zahrat. Zahrat'ın da çok Ermenci şiirde benzeri yok. Yani diaspora'da da yok, Ermenistan'da da yok. Zahrat'ın da temelde Türkçe şiirden çok beslendiği, Türkçe şairlerden de beslendiği, onlardan etkilendiği söylenir. Dolayısıyla özellikle azınlıkta olan için... Türkçeyi okumak çok mümkün olduğu için evet. e, orada bir iletişim, etkileşim olmaması düşünülemez zaten. Hı hı. E, tabii Ermeniceden Türkçeye doğru bir etki çok olamıyor. E, yani Türk şairler, Türk yazarlar Ermenice bilmedikleri için. E, belki şimdi böyle Aras'ın yaptığı faaliyet biraz daha yaklaştırıyor hı hı. aslında. Evet doğru. birbirine Yani daha çoğalsa keşke daha çok olsa daha... Fazla olur o etki belki de Evet ama bu dediğiniz şey de çok önemli 1950'lerden sonra hala Bu ilişkilerin devam ediyor olması Ve aynı metinlerin Yine bu biz işte Sonya Pirsos dergisini çalışırken Fark ettiğimiz şeylerden biriydi bir takım mesela Türk şairlerin, şiirlerinin külliyatlarında olmadığını gördük. Yani Pirisos'ta yayınlandığı hı hı. halde yani şey de yok, külliyatlarında yok. Onları taradık ve hani sadece başlıklar belki değişmiştir diye düşünmüştük ama yoktu. Yani şiirlerin evet. kendisi mevcut değildi. Ben, ben dün tesadüfen başka bir aslında politik hı hı. bir kitap üzerine çalışırken, bir kitabın redaksiyonunu yaparken Suat Derviş'in de bir Ermenice gazetede hmm. yazılarının olduğunu ne kadar e, gördüm güzel. tesadüfen. Evet öyle bir etkileşim gerçekten de varmış. Bu biraz da şeyde o, o, mümkün oluyor galiba. E, 40'lı 50'li yıllarda yani 40'ların ikinci yarısı savaştan sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve 50'li yıllarda böyle bir sol eğilimli Ermenice gazete şeyi var. Evet. Hmm. Baskı altına alınıyorlar. soruşturmalar kovuşturmaları uğruyorlar ama bayağı direngen bir ruh da var. Onlar tabi solcu oldukları için bazıları TKP ile ilişkili vesaire sosyalist komünist Türk aydınlarıyla içli dışlılar öyle bir temas var. Yani Sabahattin Ali de var mesela Noror yeni gün gazetesinde hmm. Sabahattin Ali okay. yayınlanmış çevirileriyle ya da bazen Türkçe öyküleriyle ya da yazılarıyla. Dolayısıyla gerçekten de öyle bir ilişki var. Belki de üzerine çalışmaya. Bence evet, kesinlikle değer. Kesinlikle değer. Bir, şey bir de mesela siz hani demiştiniz buradaki hikayelerin yani Pirsos'taki hikayelerin hepsi buraya girmiş. Hı -hı. Dolayısıyla hani şey de önemli bir şey. Yani Onları karşılaştırmak ne bileyim Rumca'daki haliyle Ermenice'deki hali ya da varsa belki bir yerlerde bilmiyorum sonrasından çık sonrasında çıkar mı Türkçedeki halleri hani şey konuştuk ya sizin müdahalenizin içeriğe dair olmadığı Hı. ama hani bir takım işte teknik şeyler oldu belki oradaki değişimlere de bir bakabilmek gerekebilir Doğru. Yani gerçeği bilmiyor. Mesela bu 1950'deki Yeni İstanbul gazetesindeki yayınlananla aynı hikaye mi bu? Aynı hikaye. Yani ha. hiçbir şey değişmemiş. Evet evet, evet evet. Yani işte noktası virgülü farklı sadece. Ha, o kadar. Hı -hı. Mesela belki o başka bir dilde değişmiş olabilir mi? Hani sizin de programdan önce odayını da konuştuk ya. Abdülmüt ve Şahinkom çok değişmiş mesela başka dillerde yayınlanırken. Hı -hı. Yani Aragüler kendisi onurumca da ifade ederken belki başka bir şekilde düşünür. Ar Aragüler biraz böyle işiyle ilgili şey. Yani kontrolü tamamen elinde tutmayı Hı -hı. seven bir. Yani Fotoğrafları da hani ne bileyim aslında baktığımız zaman Aragüler'in birkaç yüz fotoğrafı var ortada ve yapılan kitaplar da genelde hani e, onun seçtiği belli başlı fotoğraflardan yapılıyor dönüp dolaşıp e, ortaya çıkarmıyor pek çok şeyini öykülerinde de bence öyle evet, yani öyle. yazmış muhtemelen çevirisinin de aynı olmasını şey yapmıştır hmm. e, mutlaka kontrol etmiştir yeni İstanbul'a verdiğiyle bunun arasında bir fark yok e, dolayısıyla böyle o yapıyor sınırları belli, ne olduğu belli ve orada bitiriyor. Ee, şey yapmıyor, üzerine çok oynamıyor. Yervant Odiyansa e, Avrupa'nın beş haneli koymuşum tam tersi. Onun tam tersi. Evet, zıttı evet yani. doğru. O biraz daha 20-100 çok yılbaşı. oynamayı seviyor, dönüyor, dolaşıyor. Tefrika zaten bir gün başka bir şey yazıyor, öbür gün oradan kesiyor, evet, başka doğru, bir yerden devam ediyor. Doğru, tefrika olması da onu çok etkiliyordur. Bir de dediğiniz şey çok doğru. Yalnız insan. Bir de mesela şeyi de görüyoruz. Gerçekten eee Fotoğraflar gibi ama yarattığı kahramanlar bence bu hikayelerde çok böyle ne diyeyim evrensel hı hı. yani belirli bir yere ait olmaktan ziyade hani bir dünyada yaşamaya ait insan hani bu dünyada var olan. Ee, insanlar bunlar dolayısıyla her coğrafyada her yerde ...karşılaşıp... Yani o hiç değişmemiş bence Aragülerde gerçekten kesinlikle öyle yani buna çok özen gösterin çok böyle hissettiğini de yani bunu illa böyle bir dışsal çabı gibi değil de içeride de öyle oldu yani çok dünyalı bir adam zaten evet, evet, doğru. aynı zamanda çok buralı çok sonuna kadar İstanbul'lu evet, evet. ama çok da dünya, dünyanın herhangi bir yerine çok rahat edebiliyor o da fotoğrafçılığına da zaten çok yansıyor. Sofia Zagreb diye bir ya, öyküsü bir var ben onu da çok seviyorum çok. ve orada da yani bir Bulgar adamı evet. şey yapıyor ama o Igor başka bir şey oluyor. Evet. Başka bir isim de olabilir başka evet, bir dünyanın evet, başka bir şey yerinde olabilir. olabilir ya evet. da ne bileyim bir Ermeni balıkçıyı anlatıyor bahtsız böyle bir türlü avlayamıyor evet, Düstaban evet. Hofsep işte. O Düstaban Hofsep yani Düstaban John da olabilir. Frederik de olabilir ya da Mahmut da olabilir. Hiç fark etmez yani gerçekten. Yani şey gibi bir yere ait olmanın kendisi aslında burada şey hani yerellik dediğimiz hikayeden çok bir yere ait olmak ya da kişinin kendisini bir yere ait hissetme yani bu, Ama bu şey gibi değil Yersiz yurtsuzluk değil de tam da yerleşikliğin Kendisinin böyle bir şey olması O da beni çok etkiledi açıkçası O hep şey söyler ya yani hani ...işte ne bileyim sokaklarında sarhoş olmadın, hmm. aşkın ağrıları atmadın... Bir, ...bir gece sarhoşken hmm. bir kenara işemediğin şehirde nasıl nefes alacaksın e, gibi. E, o, o bunu seviyor. Gerçekten çok buralı ama dediğim gibi aynı zamanda o burası başkası için de başka bir yer. Ve bunlar evet. ortak e, hisler, ortak duygular dediğiniz gibi bir yere ait olmakla ilgili. Benim aklım hemen şeye gidiyor. Ben her zaman o babamın öyküsünden çok bahsetmeyi seviyorum. Yani babasının da 1915'te 6 yaşında bir çocukken... E, ayrılmak zorunda kaldığı Şebin Karahisar'ın Yaycı Köyü'ne 60 küsür sene sonra yani ölmeden kısa bir süre önce dönmesinin hikayesini Aragüler'den rica ediyor. Yani bu kadar ünlü oldun dünyaya gezdin bir beni köyüme götürmedin diyor ilk defa. Yani yıllar sonra ilk defa köyüne gidecek yaşlı bir adam 6 yaşındayken de ayrılmış. O da köklerle ilgili köke dönmekle ilgili ve aslında Aragüler'in de köküne evet. kendi köküne babasından dolayı dönmesi Tabii ki reddetmiyor, anlıyor o sistemin ne anlama geldiğini ilk fırsatta götürüyor. Ve oradaki bir günü anlatıyor. Ee, öykünün de böyle acı bir sürpriz var. Ee, çok can yakıcı bir sürpriz var. Onu şey yapmayayım. Spoiler ee, ver. Ama <gülüyor> yani o, o öykü beni çok etkiliyor. O babanın, e, artık yaşlı bir adam olan babanın 6 yaşına dönmesi, o köyde geçirdiği neşeli gün, e, köyün havasını, suyunu... E, Ayranın çeşmesinden içtiği suyu e, hatırlaması ve özlemle yeniden yaşaması, çocukluğuna dönmesi, altı yaşındaki Dacat Güler e, olması hikayesi e, bence çok anlamlı. Mesela o da Türkçe yazdığı bir şey, evet. o Ermenice değil. Onu Sordan ama çok anlaşılabilir tabii. bir şey Türkçe yazması da bence. E, evet olabilir, olabilir. <gülüyor> belki. Ben e, yani e, e, Şey kimin e, dinlemesini anlamasını istiyorsa ona evet. yazmış olabilir tabii ki. O dilde yazmış olabilir. Evet e, bugün e, 94.9 Açık Radyoda e, Robert Koptaş'la birlikte e, Aragüler'in Babil'den sonra yaşayacağız isimli kitabını konuştuk çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Buradan e, rica ederiz, buradan tekrar e, dinleyicilerimize e, en kısa zamanda Aragüler Müzesini de ziyaret etmelerini tekrar tavsiye ederek hoşçakalın görüşmek üzere diyoruz. Günün ve Güncelin Edebiyatı.